O gün Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni ruhul Kudüs Cebrail ile desteklemiştim. Beşikteyken de yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevratı, İncil'i de öğretmiştim.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 Onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi.